Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Muratcığım biz geçen hafta bu telefonların çalınması ile ilgili bir konuya başlamıştık. Ee, sonuçta bu IME numarası imeei numarasını e, bilmemiz ve kaydettirmemiz böyle bir numaramız yoksa kaydettirmemiz konusunda da bir uyarıda bulunmuştuk. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum sonra senden biz programdan çıktıktan sonra bir dinleyenlerden benim de bir arkadaşım telefon açtı ve şöyle bir şey söyledi. Dedi ki benim telefonum çalınmıştı ben e, o numarayı bilmiyordum ve de bütün kutusu her şeyi bendeydi bütün dokümanlarına kutunun içine baktım falan filan ve bulamadım numarayı ve sonuçta da. Ee, bir şey yapamamış yazık. Şimdi böyle durumda bu numarayı bilmiyorsak böyle bir şeyden de haberimiz sonradan olduysa ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biraz şanssızlık olmuş tabii. Birincisi e, ben de hem aldığım hem arkadaşlarımın cep telefonlarına aldıkları zaman dikkatimi çeker. Mutlaka kutunun üstünde altında arkasında kenarında bir yerde ilgili telefonun seri numarası başka bir deyişle e, IMEI numarası yazılıdır. hı, hı. Tamam. dolayısıyla bu numara zaten bunun üzerinde olması lazım Ama varsayalım yok aslında ne demiştik geçen hafta programda bir hatırlatalım istersen Hı -hı. en iyi çözüm bizim bu IMEI numarasını IMEI numarasını bir yere not etmemiz bunu nereden bulacağız telefonumuzda ya telefonun içinde yazar pilini sökünce kapağını açınca içinde bir yerlerde yazar ya da sökmek istemiyorsak daha kolayı telefonumuzda yıldız diyez sıfır 6 diyez tuşlarına bastığımız zaman bu numara karşımıza geliyor ekranı. Onu bir yere not ediyoruz. Onu bir yere not ediyoruz. Yıldız diyez 06 diyezden İMEI numaramız karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkıyor onu bir yere kaydediyoruz. En kötü olasılıkla burada yapabileceğimiz şey şu. Biz savcılığa gidip cep telefonum çalındı ya da gaspa uğradım cep telefonum da gitti dediğimiz zaman cep telefonu numaramızı veriyoruz. Ee, savcılıkta İlgili hangi e, servis sağlayıcı hangi cep telefonu operatörüyle çalışıyorsak uh -huh. Telsim, Turkcell veya fark etmez onlardan bir tanesine gidiyor diyor ki işte hangi, bizim çalıştığımıza bu cep telefonu numarasını son 3 aydır kullanan kişinin kullandığı cep telefonunun e, e numarası nedir? Onlar bu numarayı buradan da öğrenebiliyorlar ama tabii zaman kaybı oluyor bunlar. Hı, anladım. Bürokrasi yani çok panik içinde olacak kaybı. bir şey yok aslında. Onda çözümü var. Çözümü var ama e, bu işlerde sen de bilirsin hani hız çok önemli. Tabii. Arabamız çalındığında cep telefonumuz çalındığında çünkü o ilk etapta yakalayabilmek çok daha e, mümkün oluyor. İş, zaman geçtikçe telefon satılıyor, insanların eline geçiyor, belki yurt dışına gidiyor, belki yedek parça olarak kullanılıyor. O e, yakalama yakalanma olasılığı gittikçe azalıyor. Peki, e, tamam, o zaman önceki tekrar uyarımızı yapalım. Ben bu çalıntı ile ilgili başka sorular var aklımda, onu sormak istiyorum bu programda. E, demek ki bizler telefonumuzun başına gelebilecek bir e, sıkıntı ile ilgili ilk yapacağımız şey IMEI numarasını bir kenara not etmek. Bunun içinde yıldız diyez 06 diyezden bu numarayı öğreniyoruz. Doğru. Ve savcılığa da bu şekilde başvurduğumuzda sonradan telefonun ele geçirilmesi, tekrar ele geçirilmesi çok daha kolay oluyor. Hmm. Bir şey de ben söyleyebilir miyim? E�� www.tk.gov.tr adresinde Türkiye'de çalıntı olduğu bilinen e-mail e e e e numaralarının bir listesi var. Hmm. E Özellikle ikinci el telefon alıyorsak hmm. o zaman bu numaralara bakıp... Bu, te, bu adreste alacağımız telefonun numarasıyla bu numarayı karşılaştırıp bu telefonun çalıntı olup olmadığını da teyit ettirebiliriz Evet ona göre de e, da, daha pahalıya çalıntı olmayan telefon alabiliriz ama e, çalın telefon almanın da kalun bir suç olduğunu tabii, biliyoruz tabii. Dolayısıyla hani fiyattan öte şimdi e, şöyle bir şey sormak istiyorum telefonumuz çalındıktan sonra içinde artık sadece sim kartına değil telefona Kendisine de değil hani açılmadan öğrenebilecek bir de onun böyle artık küçük içinde bilgisayarcık taşıyoruz aslında. Doğru bir hafıza kartı var bayağı bir, bir, bir, bir, bir sürü bilgi koyuyoruz. Evet. Fotoğraflar filmler. Şimdi e, çoğunlukla da bu fotoğrafları filmleri hafıza kartına saklıyoruz. Evet. Telefonumuz çalındığında otomatikman hadi sim kartımız e, onu iptal ettirdik Telefonumuzu diyelim ki bulmadık ama içindeki fotoğrafları yani özel hayatımız bir şekilde onun içinde olabilir. Doğru. Ee, ve numa Evet <gülüyor> ve numaralarımız Peki bunun için yapabileceğimiz bir şey var mı yani telefon ele geçtiğinde o özel kartın e, açılamaması ile ilgili yok çok kısa çok acı ama bugün kullanabileceğimiz basit hızlı kullanabilecek bir çözüm yok ha cep telefonları gelişiyor Bugün artık üzerine istediğimiz programı yükleyebileceğimiz cep telefonları var hı hı. ve yine cep telefonları için e, istediğimiz programları resimleri e, bir parola sayesinde şifreleyebileceğimiz enkript, yani kriptolayabileceğimiz programlar da cep telefonlarında olmaya başladı. Fakat bunlar ne yazık ki çok verimli değiller bir de kullanımı hiç de böyle kolay değil. Ancak çok özel bir şeyi taşıyorsak, devlet sırrı taşıyorsa içinde belki bir anlam var ama o zaman bile o e, kriptolama yöntemi, o şifreleme yöntemi yeterince güvenli değil ne yazık ki. Peki o zaman yani özellikle e, bu tarz telefon kullanan dinleyicilerimize diyoruz ki hakikaten aman e, telefonunuzu çaldırmayın ya da hakikaten o özel bilgilerinizi sürekli bir şekilde e, kendi bilgisayarınıza aktarın. Yani çok bilgili, çok fotoğraflı, çok filmli bir telefonunuz olmasın. Evet bu konu iki şekilde düşünmek lazım birincisi e, bir takım fotoğraflar ya da bir takım SMS mesajları bile olabilir telefonla beraber arızalandığında, çalındığında kaybolduğunda e, o bilgilere artık ulaşamamak kötü dolayısıyla bir kere bunu bir yedeğini almak gerekiyor hı hı. bir işin bu tarafı var bir de söylediğin, senin söylediğin gibi bir başkasının eline geçme konusu var bir başkasının eline geçme konusunda teknoloji şu an için yetersiz. Biz kullanıcılar buna dikkat ediyor olmamız lazım. Kullanıcılar işte hani cep telefonumuzun çalınmasının işte daha dikkatli olalım cep telefonumuzu çaldırmayalım demek herhalde çok anlamlı bir şey olmaz değil mi? Senin de söylediğin gibi mümkün olduğunca bilgileri bir başka yere aktarıp telefondan silmek bir çözüm. Bir de işte bilgisayara mutlaka yedeğini almak, bilgisayarın da bir yedeğini almak kaybını önlemek adına çok önemli. Hatırlıyorum sen eski bir telefonun arizalandığında bir takım mesajlar kayboldu için çok üzülmüştün. Evet doğru. E, haklısın hani telefonunuzu aman çaldırmayın demek çok yeterli bir şey değil ama bazen de hakikaten o kadar e, böyle umursamaz davranıyoruz ki her yerlerde bırakabiliyoruz masalarda orada burada hakikaten de bunları da yapmamak lazım yani laptopumuza gösterdiğimiz özenin bir bölümünü de telefonumuza göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. doğru yine orada şuna da hemen vurgulayalım bir taraftan hani telefon aman elimizden bırakmayalım uzak durmasın değil mi bu taraftan da böyle bir işte ipiyle göğsümüzü asmak ve elimizi asmaya da çok iyi olmadığını söylüyor uzmanlar ben bu konu uzmanı değilim ama cep telefonunda vücudumuza çok yakın taşımanın... ayrı teknolojik problemleri var biliyorsun evet. en azından çok net olmasaydı bir takım raporlar var bununla ilgili işte bu ikisinin ortasında bir yere de oturmamız lazım dikkat etmemiz lazım peki süremiz azalıyor ama son bir şey sormak istiyorum sana İlk etapta bir uyarım var mı? Yani mesela iki kere şifreleme gibi telefonun kapalıyken çalındıysa. Hı hı. Yani tamam bir pin kodun var. Onun ötesinde bir uyarın olacak Bugünkü mı? Bugünkü gidecek telefonların çoğunda pin kodu dışında bir de telefon hafıza kodu diye bir şey var. Hı hı. O kodu da yine telefonun içindeki menüler kullanılarak girilebiliyor. Her telefonda farklı olduğu için şu anda direkt adımlarını söylemiyorum. Ama kullanım kılavuzlarında hepsini yazıyor. Bu telefon hafıza kodunu koyduğumuzda telefona... Telefonu açtığımızda ya da telefonu kullanmak istediğimizde pin numarası gibi aynı zamanda e, kullanmak istedikçe bize ikinci bir ufak şifre soracak. Hı hı. Bu bir süre sonra çok alışkanlık haline geliyor. Hiç zaman kaybetmeden bu numarayı giymek mümkün oluyor. Bu ne işe yarıyor? Bu iki işe yarıyor. Birincisi telefonumuz arızalandığında e, o bilgilerin ya da çalındığında o bilgilerin başkasının eline geçmesi mümkün olmaz diyebileceğimiz kadar net bir şekilde telefonun içindeki bilgileri kurmuş oluyoruz. Bir ikincisi Allah korusun bir gasp durumu olduğunda telefon çalışır haldeyken bile gasp, gasp işte telefonu aldığımızda bizim numaramızı bizim telefonumuzu kullanarak bir başka yere telefon edemiyor. Evet. O an için bile kendimizi güven, güvenlik altına almış oluyoruz. Bu gayet e, hoş ve mantıklı bir Hı. güvenlik sistemi bence. Evet. Çok da basit işte 4, 5, 6 rakamlık bir ufak parola koyuyoruz. Güzel. Peki. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar buluşmak dileğiyle ben Banu Zeytinoğlu, teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu ve... Ben de Murat Dostlar. İyi akşamlar. Güvenli günler. Hoşçakalın.